ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar, bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra Ben Yüce Sönmez Ben Özdeş Özbay ve destekçimiz Yasemin Atasoy'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Özellikle de tabi iklimle beraber öncelikle bu Türkiye'de, Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzey kuzeyinde görülen muazzam depremin yıkıntıları devam ediyor. Büyük bir, büyük bir moral çöküş içinde ama dayanışma. Destekleri de ayrıca geliyor. Onlar da morali yükseltiyor. De Maraş depremlerinin 8. gününde can kaybının Türkiye tarafında 301.643'e yükseldiğini de söyleyebiliriz. Yani Maraş merkezde 7.10'da 7 ve 7.10'da 6 büyüklüğünde 2 deprem. 10 ilde Türkiye'de yol açtığı yıkımın 8. gününde kurtarma çalışmaları devam ediyor ama Yok 9. gündeyiz artık bunlar şey, 8. gününden e, haberdi yani verilen sayı en son kayıp sayısı e, 8. günden dün akşam verildi ama şimdi bir son dakika haberi var 2 kişi şu anda herhalde bir yarım saat kadar önce sağ çıkarılmış. 198. saatte diyor artı gerçek haberi. Yani 9. gününde iki kişi enkazdan sağ çıkarılmış. 3 kız kardeşin olduğu yani aynı enkazda 3 kız kardeşin daha olduğu ortaya çıkmış. Oraya da ulaşmaya çalışıyorlarmış. Gerçek bir mucize yani. Maraş'ta oluyor değil mi? Evet. Evet, evet Maraş'ta. Ekipler tünel açarak üç kardeşe de ulaşmaya çalışıyorlar. Senin de dediğin gibi ama öte yandan da bazı e, ekipler... Pardon bu ulaşılmaya çalışılan yerde Adıyaman'mış. Adıyaman ha Evet. evet. E, e, üç ka kardeşin olduğu enkazdan ses geldi diye ya. Seçkinler apartmanı. Hı hı, evet. evet Adıyaman'da çok e, son derece çarpıcı bir gerçek. Öte yandan da işte Biraz önce Ahmet İnsel'in de açık gazete programında bahsini etti. Bir e, ufak e, dokümenter film var. Yani özellikle iki ekibin Türkiye'deki çalışmalarını erken arama kurtarma ekibinin bırakıp bir tanesi İspanya'dan e, çekilmelerini de açıkladıkları bir mülakat vardı. Orada da iş makinelerini bir ay önce sokma e, durumunda biz bu şey deprem şeyini kurtarır yani hızlandırır bu işi şüphesiz kurtarma çalışmalarını ama kaybedilecek canların sorumluluğu ne olacak diye ciddi bir eleştiri getirerek çekilen kurtar, İspanya'dan gelen kurtarma ekibinin şefinin konuşması vardı. Son bir ekipten de daha yani böyle de bir şey var. Şimdi bu hala 19. günde de Yeni mucizevi haberler gelirken iş makinelerini sokmak ne oluyor? İnsanın ciddi şekilde merak ettiği bir durum bu değil mi? Aslında meraklarımızı bir parça gidermeye başladık bu konuyla ilgili. Haberler düşmeye başladı Ömer abi. Haberler de geliyor. Molozları kaldırma çalışmaları başlamış. Ve <gülüyor> e, ne yazık ki o molozlar bölgede doğa için, çevre için önemli. Diğer canlılar önemli ee, diğer canlılar için önemli alanlara dökülmeye başlamış. Onlardan biri de Mileyha Sulak Alanı. Ee, yakın zamana kadar Türkiye'deki en nadir kuşları gördüğümüz bir alandı. Bir sulak alandı. Burası daha önce zaten boloz dökülen bir alandı ve ee, özellikle çevre korumacılar doğa korumacılar oranın e, korunması için yoğun çaba sarf ettiler ve moloz dökümünü engellemişlerdi orada hatta bir miktar temizlik bile yapılmıştı ancak son gelen e, görüntüler e, ve haberler e, tekrar kaldırılan molozların Antakya'daki Mileyha Sulak alanında dökülmeye başladığını gösteriyor bu aslında çok e, acele e, panikle yapılmış bir karar çünkü hani başka canlılar var orada önemli canlılar var Türkiye'deki en nadir canlılar var bu atıkların oraya dökülmesi o alanın kaybedilmesi o alanın kaybedilmesi de bu canlıların kaybedilmesi demek aslında e, ve dolayısıyla böyle ciddi tehlikeler var şu anda çevre için. Evet yani şimdi şöyle bir durumdan da bahsetmek mümkün. Bir yandan dokuzuncu gün artık mucize kabiliğinden kabul ediliyor. Bütün bu kurtarma canlı olarak insanların çık hala çıkıyor olabilmesi dokuz günde geçtikten sonra. Buna rağmen de ama şey, son vermek ne demek oluyor bu arama kurtarma çalışmalarına? Ve onun yerine işte enkazın toplanması. Moloz diyorlar. Moloz demek de bir çeşit hakaret gibi bir şey geliyor insana ama yani Adıyaman'da işte 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'in deprimi 9. gününde özdeşinde biraz önce söylediği gibi enkazdan sağ çıkarılması haberi var. Annesiyle 3 kız kardeşinin de enkaz altında halen olduğu belirtilmiş. Oradan ses gelmiş 3 kardeşin Adıyaman'dan. Yani çok Neyse birçok tereddüt duyuyor insan doğrusu. Bir de Hatay'dan Gökhan Zan'ın bir seslenmesi haberi vardı. O da ilginç, ürkütücü bir şey yani. Çöp arar gibi ceset mi arayacağız diyor. Eski futbolcu tanınmış futbolculardan çalışmaların yetersiz olduğunu söylediğine dair bir haber vardı. Ses gelenler var. Biz bir şey yapamayız deyip gidenler. İnsanlık öldü mü? Artık cesetlerimizi görmek gör, cesetlerimizi görmekten mutluluk duyar hale geldik demiş. Evet. Evet Gökhan deprem bölgesiyle ilgili güvenliğe dair de önemli paylaşımları oluyor. Halen orada bir kaosla karmaşanın olduğunu anlıyoruz onun e, çabalarından. Evet milli takım oyuncusu yani eski milli futbolcu Gökhan Zan Oralı ben cesedimi istiyorum artık bütün insanlar burada kan ağlıyor ben cesedimi istiyorum artık diyor artık bununla mutlu olacağım diyor. Çünkü yarın enkaz kaldırıldığında kepçeler gir girdiğinde molozlar kaldırıldığında nereye gidecek bu insanlar çöp arar gibi ceset mi arayacağız diye. Çok önemli bir noktaya işte biraz önce İspanya'dan kurtarma ekibinin şefinin söylediği dile getirdiği önemli kaygıyı buradan da Gökhan Zan Hataylı Antakyalı daha binlerce kepçe girmemiş enkaz olduğunu söylüyor Zan yani Fox habere konuşmuş çalışmaların yetersiz olduğunu belirtiyor Gökhan Zan. Ve bir umutla bir taraftan can beklerken şu anda cesedi bulmak bize umut veriyor. Cesedi bulmak bize umut veriyor. Bu hale geldik. Herkes yalvarıyor. Afad'dan gelip çalışanlar evet Allah razı olsun ama yetersiz. Koordinasyon yetersiz. Bütün insanlar burada kan ağlıyor. Ben cesedimi istiyorum artık diyor. Artık bununla mutlu olacağım diyor diyor yani. Çünkü yarın kepçeler girdiğinde, iş makineleri girdiğinde nereye gidecek bu insanlar çöp arar gibi ceset mi arayacağız diye bu hale mi düştü, düşeceğiz diyor yani. Bu hale düştük diyor hatta. Bayağı Artı gerçekte sarsıcı bir haber paylaşmak e, durumundayız yani. Öte yandan Suriye'de de depremin yıktığı baraj nedeniyle Suriye'de de ayrı bir facia yani diyor zaten. Orada çünkü savaştan bombalamalardan rejimin bombalaması altında perişan hale gelmiş bir bölgede oluyor. Ve şimdi depremi yıktı. Bir Suriye'nin kuzeyinde en az da 3377 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyordu. Son rakamlara göre Arab News'dan Mehdi Şerifi'nin aktardığına göre pazartesi günü meydana gelen büyük depremlerde <gülüyor> Asi Nehri üzerine kurulu yerel bir baraj hasar görmüş. Biz bunlardan da e, bu programda da sık sık bu kaygıdan da bahsetmiştik zaten. İdlib şehrine bağlı Talul köyünde sel felaketi yaşanmış. Saatler içinde yükselen sular evleri kaplamış ve buradaki nüfusu tamamen yerinden etmiş. Yani zaten Suriye'de inanılmaz bir trajedi boyutları inanılmaz noktada olan bir trajedi var hali hazırda yardıma muhtaç 4.5 milyon kişiden bahsediliyor kuzeybatı Suriye'de depremden bu yana da dünyanın sessiz ve sağır kaldığı bir durum çok az yardım ulaşmış durumda. Depremle birlikte dünkü haberlerde yoğun gündem oldu o da yine Avrupa Birliği <gülüyor> e, insanları kurtarmak ve yardım etmek yerine e, o bu mağdur olan insanlar buraya gelmesin telaşına düşmüş durumda. Dün Belçika başbakanının yaptığı açıklama ibretlik bir açıklamaydı gerçekten. E, oradaki insanların e, yaklaşık e, 5 milyon civarında insanın evsiz kaldığı söyleniyor Suriye'de özellikle. Ee, ve e, arama kurtarma çalışmalarının orada Türkiye'de olduğundan çok daha e, kötü ve yetersiz olduğu belirtiliyor yine gelen haberlerde. Orada yani yanı başımızda aslında Türkiye'deki illerde olduğu gibi büyük bir yıkım var e, ve e, maalesef ne yazık ki e, Suriye ile ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü görülmüyor. Evet, yani onun adını da e, net olarak koymak ve şey, belirtmek lazım bunu. Yani Suriye'de 12 yıldır devam eden bir iç savaş vardı ve muhalefetin kontrolündeki bölgede tamamen kuşatma, abluk altında yaşadıkları için zaten bu e, korkunç depremden önce e, zaten perişan, yoksul durumdaydılar. Mesela bu Yeşil Gazete'nin haberinden okursak e, Talul Kentiyle aynı kadere maruz kalmaktan korkan Asi Nehri kıyısındaki farklı köy sakinleri de yüksek alanlara kaçmışlar Cis, Eşşur ve Darkuş bölgelerinde. Yani 62 yaşında birisiyle konuşmuşlar Hatem al -e El Ali. Depremin burada yaşayan halk için bardağı taşıran son damla olduğunu söylemiş. İnsanların hiçbir şeye sahip olmadığı son derece fakir bir köy Talul ve paralar suyunu çekmiş zaten az azıcık paraları varken onlar da suyunu çekmiş. İnsanların sahip olduğu her şey duman olup uçtu demiş Hatim Ali. İnanın ki bazı insanların gücü bir somun ekmek bile almaya yetmiyor demiş. Ne dedi? Bundan ne diyeceğimi bilemiyorum yani şiddetli insani kriz depremle de pekişmiş durumda dünyanın en büyük trajedilerinden biri şimdi güney komşumuzda ceryan ediyor bir Var. de şey vardı özdeş Rusya evet. Akar'ın bir açıklaması vardı galiba 80 küsur 83 mü 84 müne şimdi bulamadım o haberi ama e, askerimiz şehit oldu diyor. O askerlerde depremle ilgili herhalde e, Suriye'den değil mi? Suriye'den. Bu haberi bayağı oldu aslında. Şu anda ben de bakayım. Evet. öyle. internetten bakayım. Türkiye'de de e, yani ilk e, Hulusi Akar'ın ilk yaptığı açıklamada Türkiye'de de enkaz altında askerlerimizin olduğunu söylemişti. Evet. Evet sonradan bazı görüntülere görüntülerde gördük ki bazı askeri birliklerin bulunduğu e, binalar da e, ciddi zarar görmüş muhtemelen hani Türkiye sınırları içinde de e, askerler konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu rakamların bir kısmı galiba Türkiye'den diye tahmin ediyorum ben herhalde. Evet, bir bakmak lazım ama evet, yani ben şimdi buldum Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 3 gün önce bir açıklama yapmış. Bölgede görev yapan arkadaşlarımız diyor ama burada bölge kastı Suriye değil, deprem bölgesini kastediyor. Dördü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti, 54'te yaralığımız var e, demiş. Dördü ee, şehit oldu, bir hayat. 45'i. 45'i ha, hayat. Doğru. Ne demek bu? Evet, doğru. <gülüyor> bu da ilginçmiş. Dördü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti, 54'te yaralı. Evet. Bu açıklamadan bir açıklamaya hiç... bir daha bakıyorum o zaman daha ayrıntılı ne demiş dedim. Evet çok bir binamızın yani... yıkılıp üç elimizin şehit olduğu abi. Herhalde 45 ordu görevlisi ama asker değil anladığım kadarıyla o yüzden şehit sadece asker olanlar o anlamda söylüyor. Ama şimdi defrende ölenleri bile şehit demeye başladılar. Evet, hepsi hepsi şehit demeye <gülüyor> <gülüyor> başladılar. Ya yani muazzam bir kavram kargaşası da var maalesef. Bir de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bir açıklaması vardı dün. Ah pardon, 78'de ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşımız var diyor mesela. Ha, evet Bu yani ne? çok büyük bir e, rakamdan bahsediyor aslında evet. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ve kimi Türkiye'de kimi de belki de Suriye'de görev yapmakta olan. Çünkü orada da çok sayıda e, Türkiye ordusuna mensup asker var. Komutan ve asker var değil mi? Evet. Böylelikle. E, açıklamada bir netlik yok yani hangisi nerede diye yerde belirtilmediği için bunu da işte izlemek haber olarak açıklığa kavuşturmak lazım bir de Çağdaş Hukukçular Derneği'nin 13 Şubat tarihli bir açıklaması vardı bize bir ihbar geldi depremzede de çocukların tarikatlara bağlı olduğu düşünülen bir derneğe verildiğine dair diyor bu ihbar artı gerçekte bir haber yani Maraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede ve kimsesiz olabileceği düşünülen çocukların tarikatlarla ilişkili olabilecek bir derneğe teslim edildiği yönünde ciddi şüpheler içeren bir ihbar aldık diyor. Olaya ilişkin bilgileri paylaşmış ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bu konuda bu konuya ilişkin bir açıklama yapmaya çağırmış. Bu da dün yayınlanan bir çağrıydı. Yani, görgü tanığı yani derneğimize bir başvuru ulaştı. Onun üzerine görüştük. Görgü tanığı kendisinin İstanbul Beykoz'da ikamet ettiğini ve 10 Şubat günü sabah 7 sularında işe gitmek için evden çıktığını Yavuz Selim mahallesinde otobüs durağına yakın bir yerde olağan olmayan ve çoğunluğu 0-4 yaş arası çocuklardan oluşan bir grup gördüğünü Grubun 20'den fazla çocuk ve 10 kişiye yakın yetişkinden oluştuğunu Biriyle konuştuğunu ve bu kişinin kendisine depremzede olduklarını Çocukların kimsesiz olduğunu bir dernek tarafından buraya getirildiklerini Ve bir otobüs tarafından alınacaklarını söyledi Sonradan da kısa bir süre sonra BMW marka lüks araçların çocukları bindirip Götürmeye başladığını gördüğünü anlatmış İşte çocuk şube polislerini ve mahalle muhtarını aramış Muhtardan sonradan gün içinde kendisine Beykoz'daki siteye 30'dan fazla çocuk getirdiğini söylediklerini anlatmış. Tanığın ifadesi, görgü tanığının ifadesi de alınmamış. Böyle bir durum var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bir çağrıda bulunuyor Çağdaş Hukukçular Derneği ve İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığının suç şüphesini açıkça gösterir biçimde ihbar edilen ve derneğimize ulaşan bu ihbara ilişkin somut gerçeklik derhal kamuoyuna açıklanmalı, çocuklar kaçırıldıysa derhal failler tespit edilip yargılanmalı, yargılanmalı ve derhal bilgilendirme yapılmalı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da tüm kayıp çocukların akıbetini araştırmalı ve ailesinin üst tespit edilemeyen Kimsesiz, çocukların gerekli desteği almasını sağlamalıdır diyor. Çok be mulak belirsiz, kaotik bir ortam var. E, ya O yönde e, büyük sıkıntılar var. Ömer abi bizim de bir arkadaşımız göçük altındaydı. E, daha doğrusu aslında bir sürü insan çıkarılıyordu o göçükten ama altında mıydı, değil miydi bilmiyorduk. İnsanlar e, acaba çıkarıldı, hastaneye götürüldü mü telaşına düştü. Tüm e, hastaneler, e, yaralıların gittiği hastaneler arandı ve orada gördük ki aslında e, kimsenin bir şeyden doğru düzgün haberi yok. Yani e, dolayısıyla e, yakınlarını arayan bir sürü insan var. E, tıpkı bizim çok kısa bir süre önce derdine düştüğümüz gibi e, ve... E, kim nerede, e, kimin ailesi nerede, bunlar halen çok karmaşık, e, yakınlarını arayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Bu konuyla da ilgili bir kaos yaşandığı gerçek. Evet. Değil. Yani, evet. Peki, birazcık da depremden ne kadar sıyırabilirsek zihinlerimizi... Biraz da diğer iklimle ilgili haberlere de azıcık bakalım. Büyük bir hortum, siklon faciası diyebileceğim bir durumda yaşanıyor artık Yeni Zelanda'nın North Island denen bölgesinde, Kuzey Adası denen bölgesinde hortumun adı, siklonun adı Gabriel ve şeyle de birleşmiş Medzezir'in en yüksekte suların en yüksek olduğu zamana denk gelmiş e, fırtınanın, hortumun büyük kısmı o yüzden de artmış insanların bazı e, sahil bölgelerinde yaşayan insanların ve düşü, e, deniz seviyesine yakın Yükseklikteki yerlerde yaşayanların Tahliye etmeleri istenmiş yani Yeni Yeni Zelanda'nın Başbakanı Chris Hipkins de e, Daha da Kötüsü gelecek demiş Guardian'ın bir haberiydi bu Siklon Gabriel e, Tahliyeler yol açarken yani Bir sürü tahliye yapılırken Bir yandan da sel suları Ve North Island Bölgesinin bütününde Derdisi elektrik kesintileri Olmuş ve daha da önce iyileşmeden durum düzelmeden daha da kötüye gidecek demiş yeni başbakan Chris Hipkins aşırı hava aşırı hava olayı aşırı hava olaylarının üstüne geldi demiş zaten. Zaten sulara batmış bir bölgede birçoğu zaten 15 gün kadar önce büyük bir sel felaketine uğramışlardı. Şimdi uğramıştı yeniden böyle bir durum var Yeni Zelanda'nın Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Merkezi (Niwa) diye kısaltılıyor bir rekor olmuş sularda 0,7 metrelik yani 70 santimlik bir yükselme olmuş zaten kuzey kıyılarında 12 metre dalgalar vardı. Bu da ilaveten bir storm surge deniyor. Fırtınanın yükselmesi mi nasıl çevireceğiz tam bilemiyorum Sözcü Öyle bir durum var. Çok boşalttılar. Ne olacağı belli değil. Bir başka çevre felakette de Ohio'dan geldi. Değil mi? Bir tren kazası vardı. Özdeşten onu takip ettin galiba. Evet biraz takip edebildim. 150 vagonluk bir tren devrilmişti. Ohio'da. Ve içerisinde çok sayıda kimyasal madde oldu. Bunun da havaya karıştığı, karışmaya başladığı söyleniyordu. Bu sebeple seyreltilerek havaya verilme başlamış. Aksi takdirde patlamasından endişe ediliyordu. 150 vagonluk böyle bir kimyasal madde. Fakat tabi Etrafta ya buna kontrollü serbest bırakma diyorlar ama etrafta yaşayanlar da var. Kırsal bir bölgeden söz ediyoruz. Dolayısıyla onlar da atmosferin bu şekilde zehirlenmesinden dolayı ve tabii ki toprağın da diyebiliriz endişelerini dile getiriyorlardı. East Palestine diye bir yer Doğu, Doğu Filistin adını taşıyor o küçük kasaba. Ama dönmekte büyük endişe çekiyorlarmış yani ta tatmin olmamışlar bazıları aileler ben çok yoksul oldukları için dönmekten başka çareleri olmamış ama mesela Pittsburgh Post gazetesine birisi sakinlerden biri ben çocuklarımı artık oraya götürmek geri götürmek istemiyorum ama başka da şansımız var mı hayata yeniden başlamak için başka bir yerde onu da bilmiyorum demiş. Bu ad adaletsiz bir durum çünkü şirket kontrollü merak etmeyin dönebilirsiniz filan demiş. Norfolk, <gülüyor> Tabii toplum sağlığı açısından bir risk yok açıklamasında bulunmuş trenin sahibi olan şirket. <gülüyor> Norfolk Southern diye bir şirket ama 150 vagonluk devasa bir şeyden bahsediyoruz. Yani büyük çapta dev bir Kaza bu ve neymiş baktık vinil klorid diye bir şey vinil klorür diye mi okumak lazım bilmiyorum ama çarpışma sonunda baya acilen tahliye çok sayıda tahliye ve kontrol işte sizin de dediğin gibi kimyasalların havaya kontrollü bırakılması ne demek oluyorsa bu yani bütün kan kanserojenmiş bu arada evet. bu, vinil e, klorid ve 150 vagonun 5'inde ee, tamamen bu kimyasaldan varmış evet durumumuz böyle peki bu şekilde sona eriyor artık programımız çok iç açıcı bir habere pek henüz rastlayamadık ama bütün aklımız fikrimiz bu felaketlerde başta depremler olmak üzere bu felaketlerde yerini yurdunu kaybeden ve evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara destek olabilmekte Bunları konuşmaya Elbette devam edeceğiz şimdi programa son verelim hoşça kalın hoşça kalın hoşçakalın